Pavlus'tan Timoteos'a birinci mektup. Üçüncü bölüm. İşte güvenilir söz. Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa, iyi bir görev arzu etmiş olur. Ancak gözetmen ayıplanacak bir yanı olmayan, tek karılı, ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı. Şarap düşkünü, zorba olmamalı. Uysal, kavgadan, ve para sevgisinden uzak olmalı. Evini iyi yönetmeli. Çocuklarına söz dinletmeli. Her yönden saygılı olmalarını sağlamalı. Kendi evini yönetmesini bilmeyen Tanrı'nın topluluğunu nasıl kayırabilir? Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı. Yoksa gurura kapılıp iblisin uğradığı yargıya uğrayabilir. Topluluğun dışındakiler tarafından da iyi bir insan olarak tanınmalıdır. Öyle ki ayıplanacak duruma ve iblisin tuzağına düşmesin. Aynı şekilde kilise görevlileri özü sözü ayrı, çorap tutkunu, haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil ağırbaşlı kişiler olmalı. Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar. Bunlar da önce denensin. Eleştirilecek bir yönleri yoksa görev alsınlar. Aynı şekilde kadınlar ağırbaşlı olmalı. İftiracı değil ama ölçülü, ve her bakımdan güvenilir olmalı. Görevliler tek karılı, çocuklarını ve evlerini iyi yöneten kişiler olsun. Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinir. Mesih İsa'ya imanda büyük cesaret kazanırlar. Yakında yanına gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem, gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında... Yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü, ruhça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı. Dünyada O'na iman edildi, yücelik içinde yukarı alındı.